Buna halk dilinde aynı güneşte çamaşır kuruttuk diyorlar. Ee, Harika ben ya. çok severim bunları. Evet, evet, aynı güneşte çamaşır kuruttuk. Türkiye'de bir konuda tavır almak ile bir taraf olmak olarak anlaşılıyor. Bunu yurt dışından gelince. Çok çarpıcı bir şekilde fark ediyorsunuz. Halbuki bir şeyin partizanı olmadan bir tavır alabilmek çok yadırganıyor burada. İşte açık radyo tam da bunu yapıyor. Tavır alıyor, ilkeli tavır alıyor ve şu tarafta ya da bu tarafta görünmekten çekinmeden bunu yapıyor. Bence bu gerçekten eskilerin tabiriyle şayanı takdir bir evet, bu... E, tutum e, bu beni çok bağlıyor açık radyoya ve bana hakikaten o mektupta da yazdığım gibi e, müptelalık derecesinde bir bağlılık sağladı. <gülüyor> İlgilendirme değil, manipülasyon yapılıyor. Bu da dediğim gibi gazetelerin, yazılı basının ve genelde medyanın sermayeyle çok iç içe geçmiş olması, hatta sermayenin uzantısı olması, holdinglerin sahipleri, holding sahipleri aynı zamanda gazetelerin sahipleri. Şimdi demokratik bir kültürün, bunlar sadece Türkiye'de de değil aslında, onu da söylemek gerekiyor. Bütün dünyada yaşanan sorunlar ama, bu da koskocaman bir ama salt şikayet etmekle, yakınmakla da yetinemeyiz. Yani yarını bugünden farklı kılmak, daha iyi kılmak istiyorsak alternatiflerini oluşturmalıyız. Yani daha iyi olabilmesi için yarının bugünden, çünkü bunun garantisi yok. Yarın bugünden daha da kötü olabilir. Ama bizim hayatı müdahale etmemiz gerekiyor. İşte burada daha iyi olabilmesi için hayatın akışına, olaylara bir müdahalemiz gerekiyor. Açık radyonun sözü, şimdi burada açık radyoyu getirmek istiyorum, tam burada küçük, mütevazi bir müdahalesi var. Bunlar 15 yıl önce başlatılmış ama bu zamana kadar da çok güç koşullar altında kesintisiz süren bir müdahale bu. Amaçlarını, ideallerini demokrasiden çok sessizlikten, çoğulculuktan tıpkı Vatbip'in anlattığı anlamda çoğulculuktan, çoğulluğu çalışmaları kendi içinde taşıyan bir radyolara çok mütevazi bir şekilde bunları yerine getirmeye çalıştı. Yani taraf tuttu, demokrasiden yana taraf tuttu. Oh, oh, oh.